Günaydın. Okula başladığınız günü çantanızı yüklenip okulun yoluna arşınladığınız yılları hatırlıyor musunuz? İlk haberimizin konusu olan imza kampanyası çocuk sahibi olanlar ya da kendi çocukluğunu hatırlayanlar için anıları canlandırabilir. Şanslı olanları evinin yakınındaki okula giderken kimileri de yıllarca uzun yolları aşıp gitti okuluna. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Ankara'da yer alan İMKB Alparslan Ortaokulu'nun İmam Hatip Okulu'na dönüşmemesi. Talebinin sebebi ise mahallede başka ortaokul olmaması. Ayperi Erzurumluoğlu tarafından başlatılan kampanyada Bahçeli evlerdeki tek ortaokulun İmam Hatip Okulu haline gelmesi nedeniyle çocukların okuma hakkının elinden alınmak istendiği dile getiriliyor. Ankara Bahçeli Evler'de bulunan İMKV Alparslan İlköğretim Öğretim Okulu bu öğretim yılında 4 artı 4 artı 4 eğitim ile semtimizde bulunan tek ortaokul haline gelmiştir. Aynı yıl okulumuza kendi okul inşaatları devam ettiği için Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi ortaokul öğrencileri içinde bir kat ayrılmış, bir yıllığına okulumuzda eğitim yapmalarına karar alınmıştı. Bu eğitim yılı sonuna yaklaştığımızda okulumuza semtimizde yaşayan 5. sınıf öğrencinin kaydının alınmadığını Buna karşılık İmam Hatip Ortaokulu için bir kat daha tahsis edileceği bilgisi alındı. Okula bir yıllığına gelmiş İmam Hatip Okulu okulların inşaatı bitmesine rağmen gitmemekte bunun yanı sıra öğrenci sayısını arttırmaktadır. Yeni Mahalle Belediyesi'ne bağlı İmam Hatip Okulu'nun Çankaya Belediyesi bölgesinde bulunan bir okulda devamlılığı ne derece doğrudur? Ayrıca tek ortaokuluna kayıt yaptıramayan Bahçeli Evler sakinleri çocuklarının eğitimleri nerede devam edecek? diyerek derdini anlatan ve talebini ileten Ayperi, anayasal bir hak olan okuma hakkını bahçeli evlerde yaşayan çocukların elinden alamayacağınızdan bu konuya gereken hassasiyeti göstereceğinizden emin olarak saygılarımı sunuyorum sözleriyle yetkililere sesleniyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/taksim-imamhatip-ankara adresinde. Bir imza kampanyası da Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı'na yönelik başlatılmış. Hayvanseverler Derneği tarafından başlatılan imza kampanyası Hakkari Yüksekova Dağlıca'da yapılan yapıldığı iddia edilen köpek katliamı ile ilgili açıklama yapılmasını talep ediyor. Hakkari ile Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde bir karakolda binbaşı rütbesindeki S-4 subayının kendisine zimmetli olan silah ile sabah 7'de karakol içinde bulunan köpekleri vurmaya başladı ve 40'a yakın köpeğin katledildiği bildirilmiştir. 2004 yılında kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle yasalarımız önünde hayvanların da birer hak sahibi olduğu kabul edilmiş, idareye ve yerel yönetimlere de bazı görev ve sorumluluklar verilerek bu keyfi işlem ve eylemlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. İş bu dilekçemizde konu hayvan itirafının 5199 sayılı kanun hükümlerine hukuka, ahlaka ve kamu vicdanına aykırılığı teşkil ettiği ortadadır. Sayın makamınızca iş bu dilekçemize konu olayın araştırılması, tespiti ve ilgiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini talep ederiz diyerek talebini dile getiriyor. Haysev üyeleri bu kampanyalarında adresi ise change.org taksim hakkari de hayvan adresinde. Henüz tam olgunlaşmamış bir kampanya var sırada. Üniversitelerden mezun olan sağlık yönetimi bölümü mezunlarına Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS atamalarında. Kontenjan açılması Mehmet Ercan tarafından başlatılan kampanyanın çağrısında sağlık yönetimi bölümü mezunlarının devlet bünyesindeki sağlık kurumlarında gerekli kontenjanlar açılarak KPSS ile kendi branşları üzerinden tercih yapmalarını istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz diyerek iletiyor talebini kendisi. Bu örneklerden ve hem iyi kurgulanmış hem de henüz olgunlaşmamış kampanyalardan sonra sıra geldi iyi bir imza kampanyası nasıl olur sorusunun cevabını. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla bunların başarı şansı çok daha artabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmaları. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine Savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmenin kimin elinde olduğunun net olması, yetki ve sorumluluğunda olan birisine kampanyayı yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var ki bu son derece önemli. Çünkü bu bölüm ne kadar net ve gerçekçi olursa konuyla ilgili olsa da olmasa da insanların bu sebebi okuduktan sonra bunu anlaması ve destek vermesi mümkün olabilir. Bu üç soruyu yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız az çok hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar arttıkça muhataplara gönderilecek dilekçe metnini yazmak kalıyor aşağı kısımda. Bu metin kampanyanın metninin anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşuyor. Bu öğeler tamamsa başlatabiliyorsunuz hemen kampanyanızı. Tabii daha pek çok ekleme ile güzelleştirmek de Mesela kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden güzel fotoğraflar konabilir. Bunlar insan içeriyorsa daha da etkili oluyor. Kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığa hashtag etiketleri ekleyebilirsiniz. Muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa koyabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gitmiş olur. Böylece çözümü hızlandırma şansı olur. Bu arada kampanyanızla ya da konuyla ilgili çıkan haberleri de aşağıdaki haberler bölümüne ekleyebiliyorsunuz. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuz, düşündüğünüz kişileri de kampanyanızın tweetlendiğini göstermek için altta destekleri ekle bölümünden ekleyebiliyorsunuz. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinizle doğrudan ulaşabilir Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşımlarını ve kampanyaya yaymaya yardım etmelerini isteme şansınız var. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar ve ne oluyor ne bitiyor öğrenmiş olurlar. Bütün bu anlattıklarımızı ve esasında daha da fazla metni, ipucunu change.org/tr/rehberler .taksim .taksim adresinde bulabilir. Buradan daha da geliştirme imkanına kavuşabilirsiniz kampanyalarınızı. Evet, görmek istediğiniz değişimi bu şekilde yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.